cüz dağıtıp hatim yapmak caiz midir? Bir kimse kendisi hatmedebileceği gibi netice itibariyle cüz dağıtarak da hatim yapabilir, bölebilir. Bunu 30 cüze bölebilir veya daha fazla kimseye bölebilir. Daha hızlı okunması açısından neticede bu mesela diyelim ki bunu 10 kişi okumuşsa bir hatmi 10 tane hatim olmaz. Hepsinin okuduğu bir hatim sayılır veya 20 kişi okuduysa onlar cüzleri dağıtmışlarsa bir hatim sayılır. Herkes okuduğunun sevabını alır ama netice itibariyle toplandığın zaman bu bir hatim olabilir, sayılabilir. Evet.